Ne yapacağız? Önce evzu billahimine şeytaner racim. Bir daha bak bir daha okuyalım. Ve ibadatu Şimdi biz önce neyi anlatıyoruz? Önce onu söyleyelim. Diyelim ki biz tevhidul uluhiyeti anlatıyorduk. Öyle değil mi? Tevhidul uluhiyet ne demekti? Kişinin Allah azze ve celle'yi birlemesi demekti. O ne demekti? İlah demek kendisine ibadet edilen demekti. Öyleyse uluhiyet tevhidi kişinin hayatında yaptığı ibadetlerde ne yapmasıdır? Allah azze ve celle'yi birlemesidir. Otomatik mecmua ne çıktı ortaya? İbadet nedir? İbadetin alanı nedir vesaire bu konu çıktı ortaya. Şimdi bu konuyu göreceğiz, tamam mı? Vel ibadatu ibadet, تكون olur bi kavl il qalbi Kalbin e, sözü ve lisanın sözüyle ne olur? İbadet olur. Tekrar söyleyelim. Bi kavl il kalbin sözüyle vel lisani ve lisanın sözüyle olur. Ve bi amil il qalbi vel jawarihi. Ve insanın organlarının ameliyle ve kalbinin ameliyle ne olur. Ve kalbinin ameliyle olur. Niye? Çünkü ehli sünnetin yanında iman nedir? Ehli sünnetin yanında iman nedir demiştik? Söz ile, kalp ile, organlarla amel etmek. Öyle değil mi? Ha bu amel kalbin ameli, kalbin sözü, kalbin tastiği. Öyle değil mi? Dilin sözü, dilin ameli, dilin tastiği vesaire işte organların şeyi tastiği, organların ameli vesaire diye ne yapar? vesaire diye ayrılır. Yani kalbin sözü nedir? Mesela kalp, yani kalbin sözü ne olabilir mesela? Hı. Nasıl? Tövbe kalpten olur mesela. Hem dille olur hem kalpten olur. Öyle değil mi? Pişmanlık, ee, korku, mesela tevekkül hem ağızda olur hem amellerde olur hem kalpte olur. Mesela amellerin şeyi nedir? Lisanın mesela sözü nedir? Kelime-i şehadeti nutk etmektir. Öyle değil mi? Misal. Yani hepsinin neyi vardır? Hepsinin kendine göre sözü, tasdiyi ve e, ameli söz konusu. İbadet de aynı bunun gibi hepsinin sözüyle, tasdiğiyle ve ameliyle olabilir. Peki ibadetin tanımını kim yapacak? Allah'ın razı olduğu ve sadece Allah'a... Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu ve sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılacak olan şeylere ne diyoruz? İbadet diyoruz. Evet Veyahut da kişinin kendinden sadır olan bütün eylemler... Eğer kast, kasıt Allah'a yaklaşma gayesiyle yapılırsa her şey nedir? Insandan sadır olan her şey aynı zamanda ibadettir. Tabi Allah'ın sevip razı olması kaydıyla. Mesela adam diyelim içki içti Allah'a yaklaşmak için. Bu ibadet olmaz. Niye? Çünkü bir kaydı eksik. Allah sevip razı değil bundan. Öyle değil mi? Ama diyelim adam yemek yedi. Ben bu yemeği yiyeyim Allah'a ye daha rahat ibadet edeyim diye. Allah'a yaklaşmak için yedi. Yemek yemek Allah'ın sevip razı olduğu bir şey kişinin niyeti de Allah azze ve celle'ye yaklaşmak. oldu bu ne? Bu oldu ibadet. Kişi bunları ne yapar? Kişi bundan ecir alır. Ama Allah sebep razı olmasa bizim niyetimiz ne kadar da Allah'a yaklaşmak olursa olsun onu sırf onun için yaparsak yapalım bu ne olmaz. Bu bize bir fayda sağlamaz. Evet. ve tahqiqu şehadeti en la ilahe illallah Şehadet kelimesinin tahkîkî için لَهَا rüknani azimani. Onun tahkîk yani hasıl olabilmesi için iki tane büyük rükün söz konusudur. Yani bir insanın söylemiş olduğu kelimenin makbul olup Allah katında muhakkak olabilmesi için iki tane rüknü vardır. Neymiş o rükün? اَوَّلًا Ev, en تُسْرَفَ Cemi'u enva'il ibadeti ibadetlerin tüm nev'ilerini sarf etmek kime? Lillahi ta'ala. Allah Azze ve Celle'ye için ne yapmak? Sarf etmektir. Vahdehu la şerikele. Tek ve ortağı olmayan Allah Azze ve Celle için sarf etmektir. Evet. Saniyen? El la tusrafe. Sarf edilmemesidir. Şey'un. Bir şey. Min hâzihil ibadati. Bu ibadetlerden Evet. yu'ta El la yu'tavr elmemesidir. mahluku yaratılana Min huquqi'l halike ve hasaisih. Yaratanın haklarından ve yaratanın hususiyetlerinden bir şeyin ne yapılmamasıdır? Mahruk olana yaratılmış olana verilmemesidir. La yekdiru güç edirmez Aleyha onun üzerine Allah'a Allah'a güç yedilmez. Yani Allah'a yu'bedu Allah'a yu'bede Allah'a yu'bede ibadet edilmez. Allah'a ada kadanmaz ada kadanmaz yani wala kesilmes, e illahi, dışında kesilmes, wala yutevekkel, wala tevekkül, edilmez, wala tevekkül edilmez ala gayri Allah'ın dışında bir birine <gülüyor> wala yusta'anu yusta wala yusta anu, İlla billah. Allah'ın dışında yardım bulunur? Yardım edilmez mi? Dilenmez. Ve la gayri. gayri yok gayruhu. Tabarık ve Teala. ve Teala yani yüce olan ve mukaddes olan Allah Azze ve Celle. Tek olan Allah. Demek ki o zaman neymiş yani tevhidul uluhiyah dediğimiz zaman kişilerin ibadetlerinde Allah Azze ve Celle'yi ne yapmasıdır? Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. Daha önceden de anlatmıştık Birçoğu orada olan bazısı yoktu o derslerde. İşte bir, e, iki, e, üç, dört, dört kişi. Diğerleri zaten biliyorlar. Anlatmıştık ibadet mevzusunu değil mi? Şöyle bir şey demiştik. Demiştik ki uluhiyet tevhidi yani kişilerin Allah azze ve celle ibadetlerinde birlemesi meselesi İslam dininin en önemli meselesidir. Neden? Çünkü biz bunun için yaratılmışız zaten. Bu meseleyi yanlış anlamak. Bu meseleyi eksik anlamak, kişinin yaratılış gayesini yanlış anlaması. Kişinin yaratılış gayesini eksik anlaması demektir. Yaşadığı gayesini bilmeyen adamın hedefe ulaşması mümkün olamaz. Öyle değil mi? Gayesini bilmeyen insanın, gayesini eksik bilen insanın hedefe ulaşması mümkün olamaz. Bizim eğer yaratılış gayemiz ibadetse, ibadetlerde Allah'ı birlemekse, uluhiyet tevhidiyse, bizim yaratılış gayemiz, bizim bu tevhidi yanlış anlamamız, eksik anlamamız bizim hedefe, yani Allah'ın rızasına ve onun yanında olan nimetlere ki bunun en başına cennet gelir. Buna ulaşmamız mümkün olmaz. Aynı ya eksik olur ya da ne olur ya da yanlış olur. Peki nedir ibadet? İbadet huve ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu ve yerdahu min el-ahvali ve amali ve el-batine. diyor ki ibadet nedir? Öyle bir isimdir ki kapsayıcı bir isimdir. Neyi kapsar? Allah azze ve celle'nin sevip razı olduğu Değil mi? Allah azze ve celle'nin sevip razı olduğu zahiri ve batini amelleri kapsar. E bu bir tanım. Yani şey kolaysa mı ibadete yapmış olduğu bir tanım. İbadet nedir? İbadet kişinin Allah azze ve celle'nin sevip razı olduğu ve sadece Allah azze ve celle için yapılması gereken veyahutta şeylere biz ne diyoruz? İbadet diyoruz. İşte bunlar Allah Azze ve Celle'nin hususiyetlerindendir. Yani ibadet sadece Allah Azze ve yapılır. Allah Azze ve Celle'den başkasına yapılmaz. Bir insanın İslam dinine girmesi için biz hatırlıyorsanız şunu söylemiştik demiştik: Zarureti diniye. Yani dinde zaruri bilinmesi gereken meseleler iki kısma ayrılırlar. Allah Efendisi anlatmıştır. Öyle değil mi? Birinci kısım zarureti diniye vardır ki herkesin İslam dinine girmeden önce bilmesi gereken ve onların üzerine İslam dinine girmesi gereken meseleler vardır. Bir de bazı şeyler vardır yine zarureti diniyedendir ama insan onları Müslüman olduktan sonra öğrenir. Yani önce iman eder, sonra bunları öğrenir. Öyle değil mi? Neydi o birinci kısım? Tevhid ve şirk. Yani kişinin Allah'a birlemesi gereken ibadet meselesi, Allah'ın Ma'budül hak olduğu meselesi ve şirk koşulmaması gerektiği ve şirk. Kişi bunu önce bilecek, Ha tamam, ben bunu kabul ediyorum diyecek, anca böyle Müslüman olur. Kişi anca ne yapar? İşte o tevhidul uluhiyye demiş olduğumuz bilinmemesinin ce cehaletin mazaleti olmadığı, ondan sonra şeyin e, nedir ismi? tevhidin geçerli olmadığı tevhid nedir? Tevhidul uluhiyyedir. Mekkeli müşrikler öyle değil mi? Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verdiğini vesaire vesaire kabul ediyorlar. Sadece ne yapıyorlar? Duada, adakta, yardım dilemede, Dua etmede yani bak hep ibadetlerde Allah Azze ve Celle'nin e, ortağı olduğuna inandıklarına dua, dua ediyorlar. Yani bunları onlara yönlendiriyorlar ama bunu yaparken de e, niyetleri Allah Azze ve Celle bunları yapamaz değil. Bu putlar Allah'ın kontrolünde bunu yapıyor diyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Bu birinci mevzu. İkinci mevzu da kafadan bunu yapmıyorlar, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunu yapıyorlar. Buna rağmen Müslüman olmuyorlar. Öyle değil mi? Peygamber yok o dönemde. Mesela peygamberin anne, babası, dedesi o dönemde peygamber yok, kitap yok, sünnet yok, buna rağmen mazeretli kabul edilmiyorlar. Öyle değil mi? Neden? Çünkü bu konuda mazeret söz konusu olamaz. İbadet ve şirk meselelerinde mazeret konusu olamaz. Herkes bunu bilmek zorunda, tevhidi bulmak zorunda, araştırmak zorunda, elinden gene her şeyi ortaya ne yapmak zorunda? Ortaya koymak zorunda. İnsanın üzerine ilk farz, uluhiye tevhidini öğrenmesidir. Allah'a ibadeti öğrenmesidir. Şirkten kaçınmayı ne yapmazdır? Öğrenmesidir. Bu konuda bilmemek, etmemek, çaba sarf etmemek bu insanı ne yapmaz? Kendini İslam'a nispet etse bile bu insanı Müslüman yapmaz. Nas kime kedi müşrikler İbrahim aleyhisselama kendilerini nispet ediyorlardı. Ama Allah onları hiçbir zaman İbrahim'in milleti diye isimlendirmedi. Bak onların nispet ediyorlar ama Allah öyle isimlendirmiyor. Hep onlara ne dedi? Müşrikler dedi. Kur'an-ı Kerim'de. Ha bugün de uluhiyet tevhidini bilmeyen bir insan. Uluhiyet tevhidini öğrenmeyen bir insan. Tabi imkan olma, imkan olması lazım ki bugün her yerde imkan var. İmkansızlık gibi bir şey söz konusu değil. Bu insan ne değildir? E, bu insan e, kendini İslam'a nispet etse de bu insan Kur'an'a göre nedir? Bu insan Kur'an-ı Kerim'e göre müşriktir. Demek ki işin mihveri, işin esası nedir? İşin esası uluhiyet tevhididir. O da nedir? İbadettir. Yani bütün ibadetleri sadece Allah'a sarf etmek, ve Allah'a sarf edilmesi gereken ibadetlerin hiçbirini Allah'tan başkasına ne yapmamak, sarf etmemek. Yani la önce bütün Allah'ın dışına ibadet edilenleri inkar etmek, önce nefi etmek, öyle değil mi? Sonra ispat etmek. Bütün ibadetleri Allah'a yönlendirmek, illallah demek. Sadece ilah olarak Allah azze ve kabul etmek. La diyen de Müslüman değildir. Allah diyen de Müslüman değildir. La ilahe illallah diyen adam Müslümandır. Öyle mi? Yani tam ben Allah'ın dışında bütün herkesi reddediyorum ama Allah'a ibadet etmiyor. İllallah demiyor. Nefi yapıyor, ispat yapmıyor. Müslüman mı bu adam? Değil. Tevhid ama hayatında amel yok. Müslüman mı? Asla. Adam illallah diyor. Tam bütün ibadetler Allah'a yapılmalıdır diyor. Ama bunun yanında Allah'tan başkasına da bazı ibadetleri sarf ediyor. La'yı söyleyemiyor. Bu da ne değildir? Bu da müslüman değildir. Ne olması lazım? Nefi ve ispat. La ve illallah'ın bir arada olması lazım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam et eh, Salih. Ve ibadet اَذْ تُس... sarf edilir. Sarf edilir. <gülüyor> <gülüyor> Lillah, <gülüyor> Allah için sarf edilir. Allah için sarf Uh -huh. İyi oku, düzgün oku. Ne? Tasihun. Tasihhu. olmaz uh, illa bizşarti, uh, bizşartiy, uh, bizşartiy. Hı. Yani, Ancak iki şartla sahih olur. Evet, bir uh, <gülüş> uh, Yani evveluk birincisi el o en tekon olur olmasıdır. Olur olmasıdır. E, halise, e, İbadetin olmasıdır. Ne olmasıdır? Haliseten. Halis olmasıdır. Li vechillahi teala sadece Allah azze ve celle için yapılan e, halis ibadet olmasıdır. Evet. El e, i̇kincisi el muta dir resulü. Resul'e tabi olmaktır. Ey e, en yübedu Ey en olur mu? En orada daha da yanlış yazmış. Sen en, en ne işe yarıyordu? Hı. Hmm. En yübede e, en Allah'a Allah ibadet edilmesidir. Nasıl bima şer'a. Onun koyduğu şekilde Allah'a ibadet etmektir. Evet. <gülüyor> hathu güzel oku güzel oku güzel bak vata fi emmera emrettiği şeylerde ona itaat etmektir vatas güzel oku bak kızacağım ha. bak yani önünde yazıyor zaten ne yazdı vatasli ohhu Akhbara. haber verdiği şeylerde onu tasdik etmektir. ibadetin olmasıdır. olmasıdır. muafikaten uygun olmasıdır. mekânın ve zamanın zaman ve mekan olarak ibadetin uygun olmasıdır. lima emra bihi Rasulullahi. Resulullah'ın emrettiği şekle uygun olmasıdır. Zaman ve mekan yönünde Resûlullah'ın emrettiği şeye uygun olmasıdır. وَاِشْتِنَابُ Ve kaçınmaktır. Kaçınmaktır. مَا نَهَا مَا نَهَا Peygamberin nehyedip yasakladığı şeylerden de ne yapmasıdır? Kaçınmaktır. Bir ibadet. Velev diyelim ki mesela namaz. Örnek veriyorum. Bir ibadet. Şekli olarak ele alalım. Namazı kıldık diye namaz kabul olur mu? Olmaz. Namazın kendi içindeki şartlar yerine geldikten sonra. Namazın kendi şartları ve rükünleri nedir? İşte Abdesttir, kıbleye yönelmedir, rükün işte Fatiha'dır, rükûdur, secdedir vesaire. Bunlardan söz etmiyorum. Yani bunlar kendi içinde hepsi yerine geldikten sonra namaz bir bütün olarak kabul olunacaksa yani bütün şartlarını ve rükünlerini tamamladıktan sonra bu namaz Allah katından makbul müdür? Makbul olabilmesi için iki şartı var. Bir, ikhlas olacak. İki, vesselam'ın sünnetine uygun olacak. Onun getirmiş olduğu şekilde olacak. Bu her şey için geçerli. Mesela diyelim ki Allah'a adam kurban kesiyor. Bu kurban için önce kurbanın kendi içindeki şartlar bir yerine gelecek. Yani işte kurban kesilmeye müsait olacak. İşte özürlü bir kurban olmayacak, keserken işte hani kanı akıtılacak ve bunlar hep kesen Müslüman olacak, Bismillah diyecek vesaire bunlar hep yerine gelecek. Bunlar yerine geldikten sonra, yani kurbanın kendi içindeki şartlar ve rükunlar yerine geldikten sonra kurbanın Allah katında makbul olabilmesi için iki şart lazım. O da ne? Bir, ihlas olacak. iki Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine muvaffuk olacak. Hangi ibadet olursa olsun, bu iki şarttan birini veya ikisini kaybederse o Allah katında nedir? O Allah katında boşa gitmiştir. Hangi ibadet olursa olsun bu iki şarttan birini veyahut da bu iki şarttan her ikisini kaybederse o ibadet makbul değildir. Mesela diyelim ki adam namaz kıldı. Öyle mi? Sadece Allah için kılıyor. Yani niyeti Allah için kılmak. İhlasa namaz kıldı. Ama ne yaptı? Namazda ayağını üst üste atarak kıldı mesela. Bu namaz olur mu? Çünkü peygamber böyle namaz kılmamış. Öyle değil mi? Bak, ihlas var, peygambere uyma yok, bu namaz gene gitti. Namaza adam dört dörtlük böyle dış görünüşte kılıyor, tam sünnete uygun ama adamda ihlas yok mesela. Yani Allah için kılmıyor, desinler diye kılıyor mesela. Bu namaz oldu mu? Olmadı. Bu namaz da ne oldu? Bu namaz da gitti. Demek ki iki şarttan biri veya iki şarttan ikisi giderse bu namaz ne oluyor? Bu namaz da otomatikmen gidiyor. Bunu niye söylüyoruz? Bu hayatın bütün alanları için geçerli. Bunun delili ne? İhlasın delili ne? Kim söyleyecek bize? Bir amelde ihlasın şart olduğunu, kabul şartı olduğunun delilini kim söyleyecek? Hı. O delil değil, o tefsiri delil. Değil mi? Ayetin kendi delil değil. Ayetin tefsiri delil. Evet. Hıh. O, o Resulullah'a uy, uymanın delili. Ben ihlasın delilini soruyorum. İyi dinleyin beni. Hı. Ha. De ki benim namazım, orucum, kurbanım ne içindir? Lillahi Rabbil Alemin. Sadece alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Başka kim söyleyecek? وَمَا umiru إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلَسِينَ لَهُ Onlar sadece dini Allah'a halis kılarak ibadet etmekle emrediliyorlar. Yani biz neyle ile emrolunmuşuz? Her ibadetimizde dini Allah'a halis kılacağız. Sırf onun için yapacağız. Başka Allah Teala diyor kim kıyamet gününde nida ediyor? Kim bir amel yaparsa men amile amelen eşrek fihi gayri ve onda benden başkasını da şirk koşarsa yani yaptığı ameli benden başkası için yaparsa desinler diye vesaire vesaire vesaire yaparsa ne diyecek Allah? Git ben seni ve yaptığın ameli terk ediyorum diyecek. O ameli ne yapmayacak? O ameli de o şahsı da kabul etmeyecek. Başka rivayetlerde git ecrini, ameli kimin için yaptıysa ondan iste Allah Azze ve Celle. Git ecrini, ameli kimin için yaptıysa ondan iste. Yine başka bir hadiste Bukhari'de, Müslim'de Allah Azze ve Celle kıyamet günde alimi, şehidi ve zengini çağıracak. Sen niye şehit oldun diyecek. Ben senin için Sen ne yaptın? Ben senin için şehit oldum ya Rabbi. Cık, sen diyecek insanlar desinler diye savaştın. Şehit oldun ve insanlar dedi. Şimdi git bakalım. Ve cehennem bunlarla tutuşturulacak. Yani cehennem bu üç sınıfla ne yapılacak? Tutuşturulacak. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki insanın yapmış olduğu amellerde ihlas yoksa o zaman o amel Allah katında ne değildir? Allah katında velev zahiren. Adam şehit olmuş zahiren. Tam sünnete göre de ölmüş olsa fark etmez. O amelde ihlas olmadığı için o amel nedir? O amel gitmiştir. Ama biz kimin ihlaslı olup kimin ihlaslı olmadığını bilemeyiz. İhlas kalbi bir meseledir. Kıyamet gününde açığa çıkacak olan nedir? Açığa çıkacak olan bir meseledir. Öyle mi? Öyle. O peki İhlas'ın tanımı nedir? Allah'ın emrettiklerini yaparken nehyettiklerinden kaçınırken sadece Allah kastedilmesidir. Evet, ihlas Allah'ın emrettiklerinde ve Allah'ın nehyettiklerinde sadece Allah azze ve kastetmektir. Sadece Allah azze ve celle için yapmak, sadece Allah azze ve celle için terk etmektir. İhlas nedir? İhlasın normal tanımı budur. Tabi İhlas'a çok daha farklı tanımlar da yapılmış ama mesela adam demiş el İhlas ufak turu yetil İhlas. kişinin kendini ihlaslı görmemesidir e, demiş mesela e, tanım da. Bunlar hep yan tanımlar ama asıl tanım kişinin e, fiillerinde ve teklerinde sadece Allah Azze ve Celleyi gözetmesi, sadece onun için yapmasıdır. İkinci şart nedir? <gülüyor> Mutabakatı Rasuldur. Sadece yaparken dini yaşarken Rasulün yaşadığı dini yaşamaktır. Yani kendi kafamızdan bir din ortaya koymamaktır. Eksiltmek veya çoğaltmamaktır. Tebdil ve tahrif etmemektir. Öyle de mi? Ziyade ve noksanda bulunmamaktır. Rasul dini nasıl yaşamışsa dini ne yapmaktır? Dini aynen o şekilde yaşamaktır. Şayet kişi <gülüyor> ama Rasule uyma meselesi batını bir mesele değil. Öyle mi? Bu zahiri bir mesele. Herkesin yaşantısında, yaptığı amellerde apaçık görünen bir şey. Bu adam bu ibadeti Rasulün yaptığı gibi mi yapıyor? Zaman ve mekan olarak, bak çok önemli. Zaman, mekan, şekil, içerik komple, yüzde yüz. Rasulün yaptığı gibi mi yapıyor? Yoksa hiç bu Rasulün yaptığı bir şey değil. Veya Rasulün yaptığına ekliyor veya Rasulün yaptığından çıkarıyor. Eğer bir insan bunu yapıyorsa biz buna diyeceğiz ki senin bu amelin makbul değildir. Peki bir amelin sünnete uygun olmadığında makbul olmayacağının delili ne? Kim söyleyerek? Kim bizim bu delimizi yapmadığımız şey yaparsa oraya Men amelen, Kim bizim yapmadığımız bir şey yaparsa o amel nedir? O amel Allah katında merduttur. Kim rivayet ediyordu bunu? Ayşe annemiz. Başka aynı bir hadiste Ayşe annemize rivayet ediyordu. ne diyordu Peygamberimiz? Men <gülüyor> ahdse. فِي دِينِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ Kim bu dinimizde olmayan bir şeyi yeni çıkarırsa, o nedir? O merduttur. Yani bir insan yapmış olduğu ameli ne yapmayacak? Eklemeyecek çünkü Allah Resulün canını aldığında اَلْيَوْمَ din لَكُمْ demiş. Ben bugün size dininizi tamamladım. Sen yeni bir şey çıkarıyorsan veya Resulün yaptığından farklı bir şey yapıyorsan bunun manası nedir? Bunun manası demektir ki ya sen Rasulün yaptığını eksik buluyorsun, kendinin daha iyi yapacağına inanıyorsun veya dinin tamamlanmış olduğuna inanmamışsın sen, öyle değil mi? Madem din tamamlanmışsa وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْقًا adla Doğruluk ve adalet üzerine bu din tamamlanmıştır. Rabbinin kelimesi vahiy tamamlanmıştır. Niye sen yeni bir şeyler çıkarmak e, durumunda kendini hissediyorsun? Niye bir de atlar çıkarmak durumunda? Hele önce bir bütün sünnetleri bir yap. Bütün sünnetler bir hayatında bir bitsin, ondan sonra sıra gelir şeye, e, bidatları konuşmaya başlarsın ki o zaman da yapamazsın. Böyle bir hakkın yok ama önce bir sünnetleri yapacaksın, yaptıklarını sünnet üzerine ne yapacaksın? Yapacaksın. Sözün özü bu şekil olmazsa bir amel ne değildir? Makbul değildir. Ha şimdi şöyle bir soru soralım. Tabi bu bütün ibadetler için geçerli ha. Biz örnek veriyoruz ama hangi ibadet olursa olsun. Bu ikisinin bir arada olduğu bir delil söylesin biri bize şimdi. Yani ikhlas ve sünnete söyle. Fe men kana yercu liqa'a rabbih falyamel amelen salih ve la yuşrik bi ibadeti Kim Rabbi ile karşılaşacağı günde ecir umuyorsa ne yapsın? Salih amel işlesin ve Rabbine şirk koşmasın. Burada işte tefsirinde selef alimleri bunu nasıl tefsir etmişler? Salih amel işlesin. Yani sünnete uygun davrasın. Rabbine şirk koşmasın. Yani Rabbine ihlasla amel etsin. Peki şöyle diyelim. Mesela bugün çevremize baktığımız zaman bu da uluhiyet tevhidine ait bir mesele. Ee, Birçok insan mesela e, yaptığı ibadet ya ibadeti Allah'tan başkasına yapıyor veya Allah için yaptığı ibadetleri de Resul'ün yaptığı gibi değil. Ya Resul'ün yaptığını eklemiş eksiltmiş veya hiç Resul'ün yapmadığı bir şeyi çıkarmış ortaya. Öyle mi? Ama niyet güzel. Adam diyor ki ben bunu Allah için yapıyorum. Sahabeden, sahabeden bu tip amel yapanların amelin merdut olduğunu açık bir şekilde ifade eden örnekleri kim bize verecek? El kaldıran söyleyin ha. İbn Ömer mesela adam bir Elhamdülillah, ve ala Evet. İbn Ömer diyor Peygamber sadece bize elhamdülillah diyor. adam ne diyor vessa ne yaptım ki diyor yani ben? Vessalet ve ala rasulullah dedim. Yani peygambere salavat getirdim. Hepsi Hı. altı üstü bu. Kötü bir şey mi yaptık? Hani şimdi diyorlar ya, kötü bir şey mi yapıyoruz kardeşim, namaz kılıyoruz, sabaha kadar namaz kılıyoruz, zikir yapıyoruz bilmem ne. İbn Ömer diyor, yok olabilir, yaptığın güzel olabilir ama Resulullah bize bunu böyle öğretmedi. Elhamdülillah, bitti. O vesselatu ve selamu ala Resulullah, o senin çıkartılan bir şey. Öyle değil mi? Başka? Evet. Zikri başka bir şekilde yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Otur zikir normalde şimdi biz burada otursak desek ki Hadi gelin Allah'ı zikredelim. Bunda bir problem var mı? Yok. Herkes oturur bir kenara kendi kendine Allah'ı zikreder. Ama onlar ne yapıyorlar? Hadi diyorlar قُولُوا Subhanallah اللّٰهِ مِيَ Hadi yüz kere subhanallah deyin. Hadi 100 kere elhamdülillah deyin. Hadi 100 kere la ilahe illallah deyin mescitte. i̇bn Mesud geliyor diyor siz ne yapıyorsunuz? Diyorlar biz Allah'ı zikrediyoruz. O da diyor ki bu ne biçim Allah'ı zikretmekten. Yani biz böyle Allah'ı biz böyle zikretmezdik diyor. Vallahi cana biz hayırdan başka bir şey murad etmedik. Nice hayırı isteyen vardır ki ona isabet etmez diyor e, İbni Mesud. Ne diyor? Ya siz Rasulullah aleyhisselatu vesselamın e, yolu üzeresiniz. Pardon. Ya siz Rasulullah'tan daha hidayetli bir yol üzeresiniz. Veyautta siz şer kapılarını açanlarsınız. Şimdi. Adamlar zena yok. He biz, Doğru doğru biz Resulullah Aleyhissedd Vesselam'dan daha doğru bir yol üzereymişiz diyecek yok arada. Değil mi? Otomatikmen neyi kastediyor? Otomatikmen kastettiği ikincisi siz şumuftati hubabe'd-dallale. Siz delalet kapılarını açanlarsınız. Öyle değil mi? Adamlar ne yapıyorlar? Adamlara anlatıyor. Daha diyor Resul'ün elbiseleri eskime Daha Resul'ün kapları kırılmadı. Ya yani da Resulullah yeni vefat etti. Siz dinde ne yaptınız? Dinde olmayan bunları çıkardınız. Bu ve benzeri örnekler bize neyi gösterir? Bize sahabenin bu konudaki hassasiyetini ne yapar? Gösterir ve bizim naslardan anladığımız bu anlayışın bizim anlayışımız olmadığını, selef-i salihin anlayışı olduğunu da ne yapar? Gösterir. Bir ibadet, hangi ibadet olursa olsun. Allah azze ve celle için yapılmazsa da makbul değildir. Allah azze ve celle için yapılır. Yani niyet güzel olur ama amelin kendisi meşru olmazsa bu da ne değildir? Bu da makbul değildir. Evet. Devam edelim. Sen devam et emre. Ve tevhidullah. Ve <tövete> tevhidullah. Ve tevhidullah. Ve tevhidullah. Allahü Vülemek, Subhanahu. Ve Adadeti, ibadeti Vülemekdir. Ve Xudugi, boyunemektir. Ve itadeti, itademektir. Ve Şehadet-i ilahe la ilahe, la ilahe e, yapmakla. cahil yapmakla gerçekleşir. Evet. Tam bir bağlılık göstermektir, değil mi? Bağlılık enne Muhammed Resulullah. yani bu, Resulullah'a tam bir şey göstermek. Tahkîkü şehadeti enne Muhammeden Resulullah. Muhammed Resulullah'tır, noktasının tahkikidir. Evet. Femen hacu ehli ve cemaati. ve menheci. ta'ala. Allah ediyorlar bir işe ona hiçbir şey ortak koşmuyorlar. <gülüyor> Fale Allah'tan istiyorlar. Veyle esterginüne illa bilhii, sade Allah Allahla Allah'a yardım diliyorlar. <gülüyor> Veyle <gülüyor> Allah tarafından sadece ala ya istigase yardım talebinde bulunmak yani yardım talebinde sadece Allah'tan yardım kurtarıcı istiyorsan. talebine yani beni kurtar kurtarma talebinde bulunmak Kur, yani istihane de yardım istigase de yardım istihane mutlak yardım yardımın her türüne istihane denir istigase ise yardımda bir de kurtarma talep etme yani beni kurtar içinde bulunduğum durumda malet <gülüyor> tavakkaluna <gülüyor> illa ve yetekarrabbûne ile Allah-u Teala bitaatihi itaatiyle Allah-u Teala'ya taşıyorlar ve ibadetihi ibadetile ve bisalihi ameli salih amelleriyle Allah-u Teala şöyle buyuruyor ve abudullahi allah taala Teala ibadetin ve la tuşrikû bihi şey'en ona hiçbir şey yokta koşmayın. Evet. Şimdi burada mesela diyelim ki arkadaşlar eee burada bir ibare var. Yani burası da açık burası anlaşılıyor. Yani burada e, diyelim ki وَلَا يَخَافُونَ illa مِنْهُمْ Yani sadece Allah'tan korkarlar. Mesela diyelim ki bazımız e, diyelim ki adam köpekten korkuyor. Mesela adam yılandan korkuyor. Adam akrepten korkuyor mesela. Şimdi sadece Allah'tan korkarlar. O zaman yani bu başkasından korkanlar mesela örnek veriyorum. Sadece Allah'a dua ederler. Allah'tan başkasına dua eden ne olur Hamza? Yani ne ismi ne olur? Müşrik olur öyle değil mi? Allah'tan başkasına, ölüden yardım isteyen ne olur? Medet yaşayıp diyen ne olur mesela? Değil mi? Niye? Çünkü bunlar ibadet. Ama burada bir ibare var. Ee, Allah'tan başkasından korkmazlar. Şimdi Allah'tan başkasından korkan müşrik mi olur? Mesela adam diyelim ki yalandan korkuyor, akrepten korkuyor. Şimdi adam müşrik olursa, babasından korkan da müşrik olur. Öyle değil mi? Ne yapacağız şimdi? Yani bu ibareyi nasıl anlayacağız? Ee, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mesela e, iki tane şey var. <gülüyor> korku, normalde ne dedi? Mesela Hz. Musa Firavundan korktuğu için kaçıp gidiyor. Öyle değil mi? Allah Hz. Musa'ya müşrik diyor mu? Demiyor. Allah Hz. Firavun için, Hz. Musa için ne diyor? Mesela o, kavminden korku üzerine şehre girdi. Yani hani korkuyor, böyle sağa sola bakıyor. Bir korku var, beni yakalayacaklar. Adam öldürmüş ya Musa aleyhisselam. Bu korkudan kasıt bu değil. Yani insanın fıtratında olan, fıtratında var olan o korku duygusu değil. Burada kastedilen ne? Kişinin o korkusunun insanı Allah'dan alıkoyması. Ne gibi? Münafıkların Medine'de Yahudilere olan korkusu gibi. Münafıkların Medine'de Yahudilerden korkusu onları Yahudilere dost tutmaya sevk ediyordu. Öyle değil mi? Bak korku onları küfre sevk ediyordu. Yani acaba bir gün gelir Yahudiler güçlenir işte bizi şey yaparlar mı nedir ismi? bizi Resulullah'a karşı galip gelirlerse bizi öldürürler mi bak bundan dolayı Yahudiler dost ediniyorlardı bak o korku ne yaptı onları bir küfre götürdü ne yedilen korku bu korku yoksa insanı işte Fıtratından var olan işte, bir ses çıktığı insan korktu mesela böyle. Bu korku ne değil? Kast edilen korku, bu korku değil. Çünkü Allah Peygamberlerden de bu korkuyu yaşayanların olduğunu bize Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ne yapıyor? ifade ediyor. Hâkeza mesela ne? O Maide suresindeki ayet gibi mesela. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Ayet-i de e, e, şeyler için. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendilerdiler diye bir üstünde onları uyarırken sadece benden korkun, insanlardan korkmayın diyor. Niye? Çünkü onların insanlarda, insanlara olan korkusu onları Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemeye sevk etti ve bu onları küfre götürdü. Hangi korku? Mesela bugün bazı insanlar var ya, adam o kadar sistemden korkuyor ki sistemden korktuğu için sisteme şirk koşuyor. Yani yoksa sistemin batıl olduğunu, demokrasinin batıl olduğunu ama biz ne yapabiliriz ki diyor mesela adam bu sistemin karşısında bizim nasıl yani diyor mesela. O korku dikkat edin birçok insanın korkusu insanları şirk ameline götürüp sevk ediyor. Yoksa şirk o mesela bir ikrah yok muhtemel hani ikrah olsa adam şirk olsa tamam. Bir şey demiyor, ikrah var diyeceksin. İkrah yok. Adam kendi kendine bir korku ortamı. Kendi kendine bir ikrah ortamı. Yapmasam şöyle olur, böyle olur diye. O korku onu şirke götürüyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten dikkat edin. Hep şirk koşan insanların, şirkin öncesinde veya sonrasında insanlardan korkmayın. Sadece benden korkun diyor mesela Allah Azze ve Celle. Mesela kıble olayında diyor. İnsanlardan korkmayın, sadece benden korkun. Niye? Çünkü sahabe insanların tepkisinden, Korktuğu için hani olabilir ki ya bu kıble değişikliği de neyin nesiydi? Hani insanlar dedi ki ya bunların ne biçim bir dini var bir gün öyle bir gün böyle tepkiden kınamadan çekindikleri için ne yaparlar? Böyle bir şey diyebilirler diye kıbleyi kabul etmelerini emrettikten sonra sakın ha! insanlardan korkmayın. Sadece ne yapın? Sadece benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Kafirlere karşı, izzetli müminlere karşı zilletli olan o Allah'ın sevip onların da Allah'a sevdiği taife için ne diyor Allah Azze ve Celle? Onlar kınayıcının kınamasından korkmazlar. Ondan dolayı korkudan korku kitaplarda daha çok karşımıza gelecek. Yanlış anlaşılmaması lazım. Öyle değil mi? Ne demek yanlış anlaşılmaması lazım? Yani okuyan adam aa falan dememesi lazım. Bu neymiş? İşte ee, şeydir. Her korkan kafir, yalandan korkan, akraptan korkan kafir değil. O korku insana şayet bir küfre götürürse, insan korkusu, mal korkusu, dünya korkusu, kast edilen korku nedir? Kast korku budur. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ alamin.